Allahü Teala yeri gibi göğü yarattığı zaman yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet yer ile göğün arasını dolduracak kadar engindir. Bu rahmetten 99'unu yanına ayırdı. Bir rahmeti de mahlukatın arasında yayıldı. İşte bununla mahlukat birbirine şefkat eder. Vahşi bir hayvan bununla su içer. Kıyamet günü olduğunda ise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 Bizlere merhamet etsin kardeşlerim. El Melik, Anemlan suresinde geldiği gibi, Peki Ey mülkün sahibi Allahım, sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Mülkü kimden dilersen ondan alırsın diyor. El Melik, görünen ve görünmeyen bütün alemlerin sahibi ve yöneticisi. El Gudüs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 cennetteki bahtiyar kullarına selam eder Allah hepimizi selam etsin. Yasin suresinde de geliyor ya onlar diyor tahtlarına oturmuş. Rablarından onlara selam vardır diyor. Allah o insanların arasına bizleri de katsın. Haşr 23'te geldiği gibi o öyle Allah'tır ki selamet verendir diyor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 galip olan manasında Rabbimiz subhanu ve teala kitabında buyurduğu gibi kim izzet isterse bilsin ki izzetin tamamı Allah'a aittir. Aleyküm selam tamam evet hiçbir sistem ve işkence karşısında boyun eğmeyip şahadete kadar uzanan bir hayat süren müminlerin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 zorlan yaptırandır diyor. Evet. Düşünün kırılanları onaran anlamına gelen El Cebbar sıfatının tecellisini hastalığına şifa bulan, yaralısı yarası iyileşen ve ümidin kaybolmaya yüz tuttuğu anda dualara icabet etmesinde görmek mümkündür kardeşlerim. el bir, çok büyük her hususta büyüklüğünü gösteren yücelik kibriya ve azanı kendisine mahsus kendisinin hakkı olan Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi Allah üstün istediğini zorla yaptıran büyüklükte eşi olmayandır Allah razı olsun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 ve herkes ondan ister o her an yaratma halindedir buyuruyor Rahman 29'da şu anda bilmeyeceğiniz daha nice şeylerin hepsini o yaratır diyor Nahıl 8'de evet bir gül yaratır kokusunu vermeyi unutmaz kaplumbağa yaratır zırhını vermeyi unutmaz bir kuş yaratır, tüylerle süsleyip güzel bir de ses verir. Evet, Allah bizleri mağfiret etsin. el bari Herhangi bir modele bağlı kalmadan bütün varlıkları uyumlu yaratan. Ayeti kerimede de buyurduğu gibi o Allah ki Halıktır, Maliktir musavvildir en güzel isimler onundur buyuruyor aynı toprak su, hava ve güneşi kullanarak domatesi biberi halık sıfatıyla yaratan Allah'u u Teala'nın elbari sıfatını her iki sebzeye de farklı lezzet ve şekil vermesinde görebiliriz Allahu Teala bir canlı yaratır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 istediği sıfat ve seçtiği surette yaratan manasındadır. Ayette geldiği gibi Allah odur ki size suret vermiş suretlerinizi güzelleştirmiştir buyuruyor. Düşünün her zaman tekrarladığınız bir hadis-i şerif var. Allah diyor Adem'i sekiz çeşit topraktan yaradı, yarattı. Kimi siyah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 o denizin altında insanlara ibret için kıyamete kadar bırakılmasını görebilirler. Aleykümselam selam ve rahmetullah. her çeşit nimeti hiçbir karşılık beklemeden bol bol bağışlayıp veren manasında. Sad suresinde şüphesiz sen daima bağışla bulunansın buyuruyor. Evet. Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü, zengin oluşunu ve biz insanlara olan rahmetini El ve hab isminde görebiliriz kardeşlerim. Allah bizi hamd edenlerden eylesin. Bize düşen de bunların karşısında secde etmekten ona şükretmekten başka ne var ki? El rezak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 vermiş olduğu bu nimetlerden el er ne olduğunu anlarız kardeşlerim. Allah'ın rezak olduğunu bilme iman, Allah'tan gayrı rezzak olmayan, yani Allah'tan gayrı rızık verici olmadığını bilme ise tevhiddendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında buyurduğu gibi, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Hemen akabinde ise ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Sizleri doyuran benim diyor. Eh. El Fettah kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşkülleri çözüp kolaylaştıran manasında. Arap suresinde Rabbımız Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi Rabbimiz bizimle kavmemiz arasında sen hak ise hükmet sen hükmedenlerin en hayırlısın buyurmuştur demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala El Fettah isminin gereği kullarının sıkıntısını giderir El Alim Ezeli ilmiyle büyük küçük gizli aşikar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 kabzeden manasında. Bakara 245'te Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah rızkı kısar da açar da hep ona döndürüleceksiniz buyuruyor. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın el kabit isminin tecellisini uyan ruhunun kabz olmasında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 İzzet sahibi her müminin gözünde kafirler birer hiçtirler değil mi? El-Muzil alçaltan, zillet veren. es işitmeye konu olan her şeyi hakkıyla işiten. Rabbimiz Fahaneh ve Teala'nın Zuhruf'ta bildirdiği gibi yoksa onlar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 her şeyi kusursuz kusursuzca gören manasında. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın Bakara Suresi'nde de bildirdiği gibi şüphesiz Allah ne yaptığınızı çok iyi görendir diyor. Allah'ın her şeyi gördüğüne yakîn olarak iman edip akıldan çıkarmamamız az hata yapmamızı sağlar kardeşlerim. El-Hakem Hüküm verme yetkisini elinde tutan son hükmü verecek olan Araf'ta Rabbimizin duyurduğu gibi o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. El-Adıl Bütün icraatları hak ve adalet üzerine olan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 El-Habir, her şeyin iç yüzünden haberdar olan. Ayeti i Kerime'de buyurduğu gibi, Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine baksın. Allah'tan korkun. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarımızdan haberdardır buyuruyor. El-Halim.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 Mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu. Bakara Suresi'nde buyurduğu gibi o yücedir, o büyüktür. El Gafur. Bütün günahları bağışlayan, affediciliği tam olan. Aleykümselamünaleyküm. Rabbimiz Hanuhu ve Teala'nın Zümer suresinde buyurduğu gibi de ki ey nefisleri aleyhine aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar buyuruyor evet kardeşlerim eşşekur kendisine yapılan şükre çok ecirlen, mukabele eden. Rabbimiz Fano Kuvvet kitabında buyurduğu gibi, eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, Onu sizin için kart kart artırır ve sizi bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. Evet kardeşlerim, e şekur ismi üzerine biraz düşünüldüğü zaman insanın yüzü kızarır. İnsanları yoktan var ederek nimetlere boğan Allahu Teala haklı olarak kullarından gereken teşekkürü bekler. Allah hepimizi hamd edenlerden eylesin. El Ali izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce olan ayet-i kerimede buyurduğu gibi onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır onları gökleri ve yeri koruması ona ağır gelmez o çok yücedir çok büyüktür el kebir Onunun karşısında her büyüğün küçüldüğü mutlak büyük hac suresinde Rabbimiz subhanahu ve teala'nın buyurduğu gibi bu böyledir çünkü Allah hakkın ta kendisidir ondan başka taptıkları ise bizatihi batıldır. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür. Evet. En Hafız. Koruyup gözeten ve dengede tutan varlıkları kaderle tayin edilmiş bir ecele kadar zevale uğramaktan koruyan ayet kelimede buyurduğu gibi şüphesiz Rabbim her şeyi gözetendir diyor Hud suresinde aleyküm selamlar el Mukit, her muhtaca ihtiyacı kadar rızık veren Nisa suresinde buyurduğu gibi Allah her şeye kadir ve gıda verendir diyor el Hasip kumlarının yaptıklarını muhasebeye tabi tutan amellerinin karşılığını verme hususunda kafi olan Talak suresinde buyurduğu gibi kim Allah'a güvenirse o ona yeter Nisa'da buyurduğu gibi şüphesiz Allah her şeyi hesaplayandır buyuruyor evet. El Celil sıfatları sonsuz kemalde bulunan Rahman suresinde buyurduğu gibi celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir? El-Kerim Keremi ve bağışı boş olan, bol olan bir karşılık gözetmeden inayetiyle ihsan eden ayet-i keremede buyurduğu gibi Allah dilediğine kat kat fazlasını verir buyuruyor Mü'min suresinde buyurduğu gibi yalnız sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir buyuruyor Allah o insanların arasına bizleri de kalsın. aleyküm selam el ragıb kullarının her şeylerini gözeten ve müşahadesi altında tutan ayet-i kerimede buyurduğu gibi Nisa'da şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir buyuruyor. El-Mücip dua ve isteklere cevap veren Hud suresinde buyurduğu gibi o halde ondan mağfiret isteyin Sonra da ona tövbe edin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır, kabul edendir buyuruyor. Elvasi Bütün sıfatları sonsuz ve sınırsız olan, geniş rahmetiyle bütün varlıkları kuşatan manasında. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi, rahmetin ise her şeyi kuşatmıştır onu sakınanlara, zekati verenlere, bir de ayetlerimize iman edenlere işte onlara yazacağım buyuruyor. Aleyküm selam Bırak Mütüller. Hoş geldin Necmi. El-Hakim Hüküm ve hikmet sahibi, her şeyi olduğu gibi bilen, gerekeni en güzel ve en faydalı şekilde yapan, ayeti kerimede buyurduğu gibi, kullarının üstüne galip gelen O'dur. Hikmet sahibi her şeyden haberdar olan O'dur buyuruyor. Elvedud mahlukatını seven ve onların hayrını isteyen iyi kullarını seven onlara rahmet ve rızasına erdirendir. Buruç suresinde buyurduğu gibi o çok bağışlayan, çok sevendir buyuruyor. El-Mecid Allah yüce arşın sahibidir, meciddir buyuruyor buruşta. Yani El-Mecid şanı yüce ve kadri büyük olandır. El-Baiz Kıyametten sonra ölüleri tekrar dirilten peygamber gönderen ölü kalpleri hidayetle dirilten manasında. Hac suresinde Rabbımız Anuhu ve Teala'nın buyurduğu gibi kıyamet saati mutlaka gelecek. Bunda şüphe yoktur. Şüphesiz Allah kabirdekileri tekrar biriltecektir buyuruyor. Eşşehit bilinenin ve bilinmeyenin şahidi Nisa'da buyurduğu gibi Allah her şeye şahit olanlar. el-hak fiilen var olan mevcudiyet ve umuhiyeti gerçek olan Nur suresinde buyurduğu gibi Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır buyuruyor aleyküm el-vekil kendisine güvenilip dayanılan Nisa suresinde buyurduğu gibi Allah'a güven Allah'a Vekil olarak yeter buyuruyor. El-Kavi Kudretli ve her şeye gücü yeten. Ayeti kerimede buyurduğu gibi Enfal'de Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de Allah da onları günahlarından dolayı yakalayıverdi. Şüphesiz Allah Kavi'dir, azabı pek şiddetlidir buyuruyor el-metin kuvveti çok şiddetli olan Şura suresinde buyurduğu gibi şüphesiz ki rezzak kuvvet sahibi ve metin olan Allah olan ancak Allah'tır buyuruyor el-veli dost ve yardım edici Naide suresinde buyurduğu gibi sizin dostunuz ancak Allah'tır. Resulüdür ve iman edenlerdir buyuruyor. El Hamit fiilleriyle ve nimetleriyle övgüye layık olan. Sâtiyada buyurduğu gibi Hamd alemlerin Rabb'inedir buyuruyor. El Mursi her şeyin sayısını bilen Meryem suresinde buyurduğu gibi yemin olsun ki o hepsini toptan ve teker teker saymıştır buyuruyor El mübdi varlıkları daha önce bir misli ve benzeri olmaksın ilk defa yaratan Rum suresinde buyurduğu gibi yarattıklarını ilkin yoktan var eden sonra da onları tekrar iade eden O'dur. Ve bu ona göre çok kolaydır buyuruyor. El-Mu'id ölümden sonra dirilden Bakara suresinde Rabbimiz subhan ve Hüveteala'nın buyurduğu gibi halbuki siz daha önce ölüler ediniz de sizi O diriltti. Sonra sizi yine O öldürecek sonra tekrar sizi o diriltecek ve sonunda yine ona döndürüleceksiniz buyuruyor el muhi hayat veren dirilten alimran suresinde buyurduğu gibi ölüden diri çıkarırsın diriden de ölüyü çıkarırsın buyuruyor el mu'mit, ölümü yaratan ecelleri geldiği zaman canlıları öldüren manasında Şura suresinde buyurduğu gibi hanginizin daha iyi davranacağını belirlemek üzere hayatı da ölümü de yaratan Allah'tır el -Hay, ezeli hayata sahip olan Furkan suresinde buyurduğu gibi ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan evet. el kayyum her varlığın kendisine bağlı olduğu kainatı yöneten yüce varlık manasında Rabbimiz subhanahu ve teala'nın Taha suresinde buyurduğu gibi bütün yüzler diri ve her şeyi ayakta tutana boyun eğmiştir zulüm <Gülüyor> yüklenenler ise perişan olmuştur buyuruyor el Vacit mutlak zengin olan her istediği ve her şeyi bulan hicir suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır buyuruyor el macid zatı mukaddes şan yüce ihsanı bol olan el vahid tek zatında sıfatlarında işlerinde isimlerinde hükümlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan eshamet her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan İhlas suresinde de Rabbimizin buyurduğu gibi Allah hiçbir şeye muhtaç değildir aksine her şey ona muhtaçtır Aleyküm selamlar El-Gadir Dilediği gibi yapmaya gücü yeten, dilerse yapan, dilemezse yapmayan Fatır suresinde Rabbimiz Anuhu ve Teala'nın buyurduğu gibi ne göklerde ne de yüzünde. Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır o bilendir güçlüdür el muktedir her şeye gücü yeten kudretli manasında el mukaddim arzu ettiğini öne alan ileri geçiren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir duada buyurduğu gibi Allah'ım önce yaptıklarımı ve sonra yaptıklarımı bağışla gizli ve açıktan yapacaklarımı bağışla israfımı haddi aşmamı ve senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı affet sen rahmetinle dilediğini öne geçirir dilediğini de kendi haline bırakarak geri koyarsın senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur amin ya Rabbi demek ki el mukaddim arzu ettiğini öne alan ileri geçiren sesim durdur mu? evet el muahhir dilediğini geride bırakan tehir eden İbrahim suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi Allah'ı sakın zalimlerin yaptıklarından gafil sanma onları gözleri dehşetle dışarı fırlayacağı bir günü ertelemektedir el evvel başlangıcı olmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Ey Allah'ım sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur buyuruyor. El ahir, varlığının başlangıcı olmayan Allah'u u Teala'nın sonu da yoktur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi, Ey Allah'ım sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur buyurduğu gibi. Zahir, varlığını ve birliğini belgeleyen ve birçok dilinin bulunması açısından apaşikar olan Yusuf suresinde buyurduğu gibi göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar bunlardan ibret almaksızın yüz çevirerek üzerlerinde düşünmeden geçer giderler buyuruyor. Evet. Aleyküm selam ve El-Batın mukaddes zatı idraklara sığmayacak kadar yüce olan Hadid'de buyurduğu gibi o ilktir, sondur zahirdir batındır o her şeyi bilir El-Vali bütün kainatın yöneteni ve hakimi Rad suresinde Rabbimiz Hanuk ve Teala'nın buyurduğu gibi bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onu ondan geri çevirecek yoktur. Zaten onların ondan başka koruyucuları da yoktur. El-Müteali Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden her hal ve tavırdan pek yüce. Rad suresinde buyurduğu gibi, O gizliyi ve aşikarı bilen, Büyüktür, yücedir. Allah, hazırı da, gaybı da bilendir. Büyüktür, yücedir. Elber Kullarına karşı iyiliği çok olan, Tur suresinde buyurduğu gibi çok iyilik eden esirgeyen ancak odur. Aleykümselam selam varam bu turla. et kullarına tövbe kapılarını açan onları tövbeye sevk edecek sebepler yaratan İsra suresinde buyurduğu gibi Allah kötülükten yüz çevirerek tevbeye yönelenleri son derece bağışlayandır buyuruyor. El-Muntagim ve'nım etmeksizin intikam alan. Duhan suresinde buyurduğu gibi fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız buyuruyor. Evet. el Afur, günahları silip sahibini cezalandırmaktan vazgeçen. Hac suresinde buyurduğu gibi hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret edicidir. Evet. Er-Rauf kulları hakkında kolaylık murad eden. Bakara suresinde buyurduğu gibi Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Şüphesiz Allah rahüfdür, rahimdir buyuruyor. <gülüyor> Malikül mülk, mülkünde dilediği gibi tasarruf edebilen manasında. Zülcelali ve likram hem büyüklük sahibi hem de fazlı kerem sahibidir Rahman suresinde Rabbimizin buyurduğu gibi büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir buyuruyor el Muksit kullarına muamelesi tam adalet ve merhamet üzerine olan Yunus suresinde buyurduğu gibi aralarında adalet ile hükmedilir ve onlara zulmedilmez. Aleyküm selam var El-cami toplayıp düzenleyen kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan manasında. Tegabin suresinde buyurduğu gibi mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün işte o zarar günüdür. Ancak kim Allah'a inanır, yararlı iş yaparsa Allah onun kötülüklerini örter. Onu ve benzerlerini içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetine sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Allah sonumuzu böyle hayra erenlerden eylesin. el Gani nimet, rahmet hazineleri sonsuz olup hiçbir şeye muhtaç olmayan Fatır suresinde buyurduğu gibi Ey insanlar Allah'a muhtaç olan sizsiniz zengin ve övülmeye layık ancak odur buyuruyor El Mugni dilediğine zenginlik veren Tevbe suresinde buyurduğu gibi Allah dilerse size lütfundan zengin edecektir. Şüphesiz Allah iyi bilendir. Hikmet sahibidir. Elmani Koruyucu sebepler yaratarak zararları önleyen istemediği bir şeyin meydana gelmesini istemeyen manasındadır. Enam suresinde buyurduğu gibi eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana hayır verirse, şüphesiz o her şeye kadirdir. Evet. Güçlü olduğunu, hastalara şifa, sıkıntılara deva vermenin tek merci kendisi olduğu bu isminde dile getiriliyor arkadaşlar Aleykümselam ve rahmetullahi geldiniz. Edbar zarar verici şeyleri yaratan dilerse kuluna zarar veren. Yasin suresinde de buyurduğu gibi Rahman olan Allah bana bir zarar diliyecek olsa onların şefaati bana bir fayda vermez beni kurtaramazlar en nafi bilidine fayda veren araf suresinde buyurduğu gibi ve ki ben Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda ve zarar verebilecek güce sahip değilim en nur alemleri nurlandıran aydınlatan Nur suresinde buyurduğu gibi Allah göklerin ve yerin nurudur. El-Hadi Hidayet lütfederek batıldan ve dalaletten uzaklaştıran manasında. Furkan suresinde buyurduğu gibi hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbim yeter. El-Bedi Eşi benzeri olmadan örmeksiz yaratan, Bakara suresinde buyurduğu gibi, o göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen onu verir. Evet. Elbaki, varlığının sonu olmayan Mahlukat yok olduktan sonra varlığı devam eden manasında. Kasas suresinde buyurduğu gibi onun zatından başka her şey yok olacak buyuruyor. El varis her şeyin tek sahibi Allahü Teala mülkünü imtihan edilmesi için belirli bir müddet emaneten insanlara verir. Kasas suresinde buyurduğu gibi biz vefahından şımarıp azmış nice şehri helak ettik. İşte meskenleri kendilerinden sonra bunların pek azında oturuldu. Onlara biz varis varis olmuşuzdur buyurmuştur. Er reşit insanları hayırlı yollara irşad eden Keyif suresinde de buyurduğu gibi Allah kimi hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. Es sabur azap etmekte acele etmeyen, cezayı belli bir vakte kadar tehir eden Hud suresinde buyurduğu gibi kardeşlerim, biz onu kıyamet günü sadece sayılı bir müddete kadar bekletiriz diyor. Evet. Rabbim subhan ve Hüveteala isimlerini öğrenen, manalarını anlamaya çalışan, imanını artıran, tevhidini güzelleştiren ve ondan korkmayı bizlere nasip etsin Rabbim Subhanahu ve Teala bu isim ve sıfatlarını bilip kimseye boyun eğmeyen kimseden bir şey istemeyen ücretini Allah'tan isteyen sanmı kulların arasına bizleri de koysun Subhanaka Allahümme ve bihamdike <Sessizlik> eşheden la ilahe illa ente Estağfurullah ve ya tövbileş. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.